Kaza orucu tutan bir kadın kocasından izin alması gerekir mi demiş. Evet esas itibariyle farz ibadetler yerine getirilirken kimseden izin alınmaz. Hı hı. Kaza orucu da bildiğimiz gibi farz olan bir oruç zamanında tutulmamıştır daha sonra tutulacaktır. Esas itibariyle izin almak veya iznini beklemek veya birileri tutma dese de tutmayı bırakmak doğru değildir. Bununla birlikte. Kaza oruçları için söylüyorum. Mümkün olduğu kadar kocasının da uygun olduğu zamanlara denk getirmesi iyidir. Mesela Hazreti Ayşe annemiz kendi kaza oruçlarını anlatırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şaban ayında diğer aylarda olmadığı kadar nafile oruç tuttuğunu ve kendisinin de bu sebeple fırsatını bularak Ramazan'da tutamadığı oruçları kaza ettiğini ifade ediyor. Bundan şunu çıkartıyoruz. Bir hanımefendi mümkün olduğu kadar kocasının da rızasını alarak, kocasının da müsait olduğu zamanlarda, e, rızasının olduğu zamanlarda kaza oruçlarını tutması uygun olur. Ama nafile oruçlarda eğer tutulan oruç nafile orucuysa mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda hadisi şerifi var. Kocasının iznini almalı, rızasını almalı. Örnek veriyorum. Kadın mesela hanımefendi oruç tutmayı çok seviyor. Cenab-ı Hak hepimize sevilirsin. Nafile oruçlar da tutmayı seviyor ama tuttuğu zaman bedenine zarar veriyor. Belki evdeki işler bir takım işler aksayabiliyor. Çocuklarının bakımında ihmal gösterebiliyor. O zaman kocası tutma diyorsa ona itaat etmeli, tutmamalı. E, tutmadığı zaman eğer niyeti tutmaksa Cenab-ı Hakk'ın izniyle tutmuş gibi sevap kazanacaktır Allah'ın izniyle. Evet inşallah Hikmet Hocam.